Euzu billahi minish-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu aleyke ya sayyidil evvelin ve'l-ahirin. Ve ila cem'il enbiya'i ve'l-mursalin ve ila cem'i devyai. Elhamdülillahi rabbil alamin. Hep beraber mukabele yapmaya çalışıyorduk. Allah'ın ayetlerine tövbe ile istiğfarla duayla, tesbihle, hamle, şükürle cevap vermeye çalışıyorduk. Allah'a olan ahdımızı yenilemeye çalışıyorduk. Biri ben Kur'an'a iman ettim dediğinde, Resulüne indirilene iman ettim, Resulüne iman ettim dediğinde Allah ile ahitleşmiş olur. Her bir ayette Allah her neyi söylenmişse ona iman ettim, gereğini yerine getireceğim diye Allah ile ahitleşmiş olur. Günde beş vakit namazda, İyâkena abdu ve iyâkena sâim Allah ile olan ahdimizi yeniliyoruz. Yani Ya Rabbi sana avd olmaya, seni istemeye senin rızanı kazanmak için, senin emrettiğin gibi, vahyettiğin gibi çalışmaya, çaba ve de sarf etmeye, koşmaya devam ediyorum demektir. Bunu yaparken istediğim sensin. İyakin esti'in, istediğim sensin. Senin rızan, dostluğun, yakınlığındır. Senin benim üzerimdeki muradın gerçekleşsin diyedir. Siratel lezine en'amta aleyhim derken de nimet verdiğin kullarımla beraber bunu yapıyorum. Bulabildiğim Nebi bulamayacağımıza göre seddiklerle, şehitlerle, salihlerle beraber bunu yapıyorum ya Rabbi diyeyim. Allah ile olan ahdımızı yeniliyoruz. Günde beş sefer, yirmi veya kırk sefer Fatiha'yı okuyup ne yapıyoruz? Ahdımızı yeniliyoruz. Bu kısa ve öz itibarla ahdi yenilemektir. Ahdın ne olduğunu anlamak için Allah'ın ayetlerini okumak, dinlemek gerekiyor. Allah'a verdiğimiz söz, ahit nedir? Hep beraber o ahdi tazelerken onu da anlamış oluyoruz inşallah. Kasas suresiyle devam ediyoruz. Allah sıkça Hazreti Musa'dan, Fir'an'dan bahseder, Hz. Musa'nın kavminden bahseder. Mutlaka bunda bizim için bir ibret vardır, ders almamız gereken bir şey vardır. Aslında bu herkes için böyledir, hepimiz için böyledir. Musa da bizdedir, Fir'an da bizdedir. Allah'a davet eden bir tarafımız vardır. O Allah'ın bize nefesi yürüktür. Bir de vehmi olan nefsimiz vardır. O da Kur'an ile birebir karşıt aynıdır. Kendi gönlümüzden biri Allah'a davet eder, Rabb'ini istiyor. Onun vahyetiyi gibi yapmak istiyor, emrettiği gibi yapmak istiyor. Öteki taraftan nefis bizi başka tarafa davet ediyor. Arzularına, isteklerine kul, köle yapmak istiyor. Peşinden sürüklemeye çalışıyor. İşte bu bizim kendi firavunumuzdur. O zaman bizim firavunu terbiye etmemiz lazım, tezkiye etmemiz lazım, düzeltmemiz lazım. Kendi firavunumuza iman ettirmemiz lazım. Ya bunu böyle yaparız, ya da Firavun'a uyar, tabi oluruz, nefsimizin peşinden gideriz. Sonuç itibariyle nefsimizin yapacağı şey nedir? İlahlık iddia etmek. Firavun'un söylediği gibi, ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Nefsimiz de bize bunu ne zaman, nasıl söyletiyor? O bizi peşinden sürüklediğinde, biz ona bütünüyle uyduğumuzda, Artık O bize Rab olmuştur. İtaatımız O'nadır, kulluğumuz O'nadır, O'nu seviyoruz, O'nun sevdiğini seviyor, O'nun peşinden gidiyoruz. Dolayısıyla Musa da bizde, Firavun da bizdedir. Her Hz. Musa ile ilgili okunan ayetler okunduğunda bunu böyle anlamamız gerekiyor. Yoksa Allah bize hikaye anlatmıyor. Eğer biz Fir'an'ı dize getirmezsek, Fir'an gibi olan nefsimizi dize getirmezsek, onunla beraber Allah bizi helak eder. Onunla beraber helak oluruz. Ama iman ettirirsek ona, ikimiz de beraber kurtuluşa ereriz. Bismillahirrahmanirrahim. Ta sin mîn tîl kel âyâtul kitâbil Bunlar, apaçık olan kitabın ayetleridir. Allah size ayetlerini apaçık okuyup, beyan edecek, hem de apaçık olarak beyan eder ki, anlaşılmayan bir şey yoktur. Tethu aleyke min nebe'il Musa ve Firavun bil haqqidihu yuminun. İman eden bir kavim için biz onlara, size, Musa ile Firavun'un haberlerini size anlatacağız. İbret olsun, ders olsun diye. Firavun bulunduğu yerde kendini yüce görmüştü, Ali görmüştü, kendini diğer insanlardan büyük görmüştü kendi ehlini de, kendisiyle beraber olanları da parça parça edip fırkalara ayırmıştı. Parça parça edip zayıflatarak yönetmek dileğiyle bunu yapıyordu. Beni İsrail'in erkek çocuklarını kesiyor, Kız çocuklarını da saf bırakıyordu, yelcini fesada boğmuştu. Biz de şöyle bir takdir yapmıştık, o zayıf olan kimselere, güçsüz olan kimselere bir lütuf tabulunalım istedik, diledik, onları firavunun yerine biraz kılıp onları İmamlar yapmayı diledik. Eğer Allah'ın yardımı bize gelirse, nefsimize galip geliriz. Allah'ın yardımı bize gelir. Bu durumda ne olur? Nefsin yerine ruhumuz kaimi olur, ruhun hükmü geçer. Bununla beraber imam olur, önder olur, rehber olur. En azından kendi kendisine önderlik, imamlık yapmış olur. Kendini cennete Allah'ın rızasına taşır. Ailesine imam olur, onları ateşten korur, onları cennete taşır. Sonra Allah, Hz. Musa ile olan Firavun'un mücadelesini, Hz. Musa'nın Firavunla olan mücadelesini uzun uzun anlatır. Elbette ki biz kısa kısa anlatıyoruz. Ramazan'ın sonuna kadar Kur'an'ı özetle de olsa, kısa kısa da olsa anlamış olalım diye özetle anlatmaya çalışıyoruz. Sonra Allah buyurdu ki, Andolsun ki, kendi sözümüzü onlara ulaştırdık, onları galip getirdik. Füla'v-i suda boğduk, bize iman edenleri de Musa ile beraber kurtardık. Olur ki, düşünürler diye, tefekkür ederler diye, kitabı Resulullah Efendimiz'e yapıyor. Bundan önce kitap verdiklerimiz, o kendi kitaplarına iman edenler, bu kitaba da iman eder, iman etmeyenler, bu kitaba da iman etmez, Kur'an'a da iman etmez buyurdu. Daha önce iman etmiş olanlar, onlara Kur'an okunduğu zaman hemen biz iman ettik, bu Rabbimiz tarafından gelen haktır deyip iman ettiler. Dediler ki, zaten önceden de biz Müslümandık, dediler. Kendi kitaplarına iman etmiş olanlar böyle söyledi. Ama kendi kitabına iman etmeyenler bahane üretip Allah'ın kitabına, Allah'ın Resulüne iman etmediler. Allah ne diyorsa öyle iman etmek lazım. Yoksa onlar anlamadığı için değil. Onlar önceden de iman etmemişlerdi buyurdu. Bunun içinde onlara ecirlerini, mükafatlarını iki kat vereceğiz. Daha önce iman ettikleri için bir de bizim gönderdiğimiz Resulümüze Kur'an'a iman ettikleri için ecirlerini iki kat vereceğiz. O iman eden müminlerin, Müslümanların, Yahudi'den Hristiyanlar olan müminler Nasıl halleri vardı? Onlar kötülüğü iyilikle savarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden Allah yolunda infak ederler. Boş, lüzumsuz sözlerden yüz çevirirler. Birileri boş boş konuştuğunda onlardan yüz çevirirler. Herhangi birileri onlara laf atımında derler ki, Bizim amelimiz bize, sizin amelimiz sizledir. Allah'ın selamı üzerine, üzerimize olsun derler. Biz cahillerle muhatap olmak istemiyoruz. Siz cahillersiniz. Allah size selamet versin. Size doğru yolu göstersin derler. Yahudilerden, Hristiyanlardan, ehli kitaptan olanlar, daha önce Müslüman olanların halleri de buydu öbürleri, öbürleri kendi kitaplarına iman etmemişti. Resul Peygamberlerine iman etmemişti. Buyurdu. Eğer şimdiki müminler de tıpkı onların söylediği gibi söylemiyorsa, kendi kitaplarına iman etmemişlerdir. Yani, eğer onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda iman ettik demiyorlarsa. Biz Rabbimize teslim olduk demiyorlarsa, kötülüğü iyilikle savmıyorlarsa, kendilerine rızık olarak verdiğimizden infak etmiyorlarsa, kendini bilmezler. Onlara laf attığınızda onlar size selam olsun. Allah size selamet versin. Sizin amelleriniz size, bizimkiler bizedir deyip onlarla münakaşa etmiyorlarsa cahil olmaktan Allah'a sığınırız demiyorlarsa bu durumda onlar da kendi kitabına iman etmemiş demektir. Acaba bugünkü müminlerin halleri böyle midir? Bakıyoruz, mümindir, müslümandır, birbirleriyle Allah'ın ayetleri üzerinde, din üzerinde, kitap üzerinde münakaşa yapıyor, tartışıyor. Allah'ın ayetleri üzerinde münakaşa yapılmaz, tartışma olmaz. Çünkü ayetler apaçıktır. Herhangi bir konuda iştihat meselesi olursa zaten o sorun değildir, İştihat konusudur. Eğer Allah'ın ayetleri bize okunduğunda biz de Rabbimize teslim olduk. Allah'ın ayetlerine teslim olduk diyemediysek bundan dolayı Rabbimizden af, mağfiret diliyoruz. Eğer kötülüğü iyilikle savamadıysak, bize kötülük yapanlara iyilik yapmaya çalışıp, hidayete davet edemediysek, Müslüman mümin olmanın güzelliğini üzerimizde gösterip, o da mümin olsun, Müslüman olsun, o da bana arkadaş olsun, dost olsun deyip ona yardım etmeye çalışmadıysak, bunun için Rabbim bizden af diliyor, mahfif et diliyoruz. Allah'ın bize rızık olarak verdiklerini, eğer Allah yolunda infak edemediysek, cimrilik yaptıysak ya da mal bize aittir deyip, kendimizi mülkün maliki zannedip, kendimizi Allah'ın yerine koyup, ona kendimizi, nefsimizi şirk koştuysak bundan dolayı Rabbimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Bize laf atanlara, söz söyleyenlere, eleştirenlere, çekiştirenlere, Allah'ın selamı üzerinizde olsun, Allah size selamet versin, size doğru yolu ihsan etsin, hidayet versin deyip bu şekilde mukabele etmeyip tartıştıysak birbirimize hakaret ettiysek, birbirimizi küfürle itham ettiysek, bunun için Rabbimizden af diliyor, mahsuret diliyoruz. Amen. Böyle yapanların cahil kimseler olduğunu anlamadıysak, Ya Rabbi, bizi cahillerden eyleme diyemediysek, biz de onlar gibi cahillik yapıp onlara aynı mukabelede bulunduysak, bunun için af diliyor, mahsuret diliyoruz. Amen. Sonra Allah buyurdu ki, sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Ama Allah dilediğini hidayete erdirir. O kimi hidayete erdireceğini en iyi bilendir. Kimin hidayeti istediğini, kimin hidayeti sevdiğini en iyi bilendir. Kim hidayeti istiyorsa Allah hidayeti ona verir. Ama sırf sen birini seviyorsun diye Allah ona hidayet vermez. Onun hidayeti tercih etmesi lazım, hidayeti istemesi lazım ki Allah da onun hidayetini istesin, onu hidayete erdirsin. Eğer sırf sevdiğimiz için hidayet ver dediysek, kesinlikle bunda yanılmışız. Bize için hidayete vesile olmaktır. Peygamber de olsa, sevdiği için ne evladına, ne babasına, ne de eşine hidayetçi olmaz. Hidayeti veremez. Çünkü mülkün sahibi Allah'tır, bütün kulların sahibi Allah'tır. Bir insan bize ne kadar yakın olursa olsun, ona en yakın olan Allah'tır. Kul Rabbini tercih etmeyince, Rabbinden hidayeti istemeyince, Allah hidayeti vermez. Eğer haddimizi aşıp, kendimizi yakınlarımızın sahibi gibi zannedip hidayeti ver dediysek, bunun için Rabbimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Sonra Allah buyurdu ki, ben hiç kimseyi helak etmem. Hiçbir beldeyi, memleketi helak etmem. Onlara ayetlerimizi okuyan Resuller göndermedikçe ancak Resullerimizi göndeririz, onlara ayetlerimizi okur, iyice doğruyu, hakkı anlarlar ama ayetlerimizden yüz çevirince helak olmayı hak ederler. Ancak o zaman helak ederim buyurdu. Onun için dünyanın öbür ucunda acaba oraya İslam gitmiş mi, gitmemiş mi? Hidayetçi gitmiş mi, gitmemiş mi? Allah'ın Resulleri gitmiş mi, gitmemiş mi? diye bir soru sorulmaz. Allah Resul göndermemişse, onlara Allah'ın ayetlerini okumamışlarsa, Allah onları helak etmem dedi. Böyle bir şey olur mu? Nasıl düşünür böyle bir şey? Haşa o zaman Allah oradan habersizdir manasına gelir bu. Bu küfür olur. Böyle bir fikir. Böyle bir düşünce, şeytanın verdiği böyle bir vesvese küfürdür. Hem Allah onu yaratmış olsun, kendisine kul cool olsun, abdolsun olsun diye hem de nasıl abd olması gerektiğini ona öğretmemiş olsun. Böyle bir şey nasıl düşünülebilir? buyuruyor. Eğer böyle bir düşüncede, fikirde bulunduysak, şeytanın böyle bir vesvesesine kapıldıysak, bunun için Rabbimizden af diliyor mahfiret diliyoruz. Rabbimizin hiç kimseye zulmetmesinin mümkün olmadığına iman ettik. Amin. Sonra Allah buyurdu ki, eğer Allah size bir şey vermişse, o dünya hayatının geçici bir menfaatidir. Allah'ın katındaki ise hem daha hayırlı hem de evet, bakidir siz aklınızı kullanmayacak misiniz buyurdu. Siz ahireti tercih etmeyecek misiniz? Bakı olanı, ebedi olanı tercih etmeyecek misiniz? Eğer şimdiye kadar fani olanı tercih edip, baki olanı tercih edemediysek, bunun için Rabbimizden af diliyor, mahfuret diliyoruz. Bizi affet ya Rabbi. Mahfuret et ya Rabbi. Bundan sonra bakı olanı tercih edeceğiz ya Rabbi. Ahireti tercih edeceğiz ya Rabbi. Bundan sonra seni tercih edeceğiz ya Rabbi. Sonra buyurdu ki, şimdi kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz kimseyi, o kendisine vaat ettiğimiz şeye kavuşan kimseyle kendisine dünya hayatının geçici zevkini yasattığımız, sonra kıyamet günü azaba, Oğrayan kimse gibi olur mu? Bu ikisi bir olabilir mi? Dünyada bir takım zevkler yaşamış, dünyanın nimetlerinden istifade etmiş, sonra da azabı hak etmiş. Allah'ın rızasını ahireti tercih etmediği için azabı hak etmiş, öteki de kendisine vaat ettiğimiz cennete kavuşmuş. Bu ikisi bir olur mu? Eğer düşünürseniz, akrederseniz, bu ikisinin bir olmayacağını anlarsınız. O gün, kıyamet günü onlara davet edilecek, onlara nida edilecek, basın bir zanla bana ortak koştuklarınız nerede denilecektir? İnsan kendi nefsini Allah'a şirk koşar ben biliyorum dediğinde bence dediğinde nefsini Allah'a şirk koşmuştur. Nerede bana şirk koştunuz o ortaklarınız, kutlarınız nerede? Hem kendisini hem başkalarını yoldan çıkarmış olanlar diyecekler ki hem kendimizi yoldan çıkardık, azdırdık başkalarını onları da yoldan çıkardık. Biz sana İlkica ediyoruz. Onlar bize tapmıyordu diyecekler. Evet onlar bize uydu ama biz onların bize tapmasından habersizdik. Meğer Allah'a uymayıp bir başkasına uyduğunda itaat etip peşinden getiğinde Allah ona şirk diyor. Allah'a ortak koşmak diyor. Ona abd olmak, ona tapmak diyor. Allah da buyurur ki, yalvarın bakalım, bu bana şirk koştuklarınıza, beni dinlemeyip o dinlediklerinizde yalvarın bakalım, size cevap verebilecekler mi? Size yardım edebilecekler mi? Onlar da yalvaracaklar ama, hiç kimse onlara yardım etmeyecek, edemez zaten. Onlar azabı görecekler ve diyecekler ki, Keşke hidayete ermiş olsaydı. Aynı şekilde Allah bir de buyuruyor ne olurdu hidayete ermiş olsalardı. Hidayeti Allah'ın hidayetini kabul etmiş olsalardı. buyurdu. Sonra onlara nida edilir, sorulur onlara Size gelen Allah'ın Resûllerine ne cevap verdiniz? Onlar size Allah'ın ayetlerini okuduğunda siz onlara ne cevap verdiniz? Evet. Rabbimize cevabı veriyoruz. Allah'ın ayetleri bize okuduğunda işittik ve itaat ettik diyoruz. Biz alemlerin Rabbine teslim olduk diyoruz. Rabbimiz hakkı göndermiştir, hakkı getirmiştir. Hakkı olduğu gibi kabul ettik diyoruz. Bilmeden, anlamadan hidayeti bulmayanlar, hidayeti bulup, tövbe edip Allah'a dönünce, bununla beraber bir de salih amel Yapmışsa, yapmaya çalışmışsa, işte bunlar kurtuluşa erecek. O ana kadar olan bütün yanlışlarını, günahlarını, o şirkini Allah silecek. Allah onlara o saadeti ihsan edip ikram edecek. Rabbin onların göğüslerinde, gönüllerinde neyi sakladıklarını ve neyi açığa vurup anlattıklarını en iyi bilendir. Allah'tan başka ilah yoktur. İlah bir tek Allah'tır. Önünde de, sonunda da, önce de, sonra da hamd onadır. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Emir onun, hüküm onundur. Ve siz mutlaka ona döndürüleceksiniz. Onun huzurunda toplanıp hesabı O'na vereceksiniz. Kendisine iman edip etmediğinizi, peygamberine iman edip etmediğinizi, O'nun vahyine iman edip etmediğinizin hesabını O'na vereceksiniz. O büyük günde Allah bizi mahcup eylemesin. Amin. Kendisine iman edenlerden eylesin. Amin. Resulüne iman edenlerden eylesin. Amin. Resulüne indirdiği Kur'an'a, ayetlere iman edenlerden eylesin. Amin. O, ayetleri imana dönüştürüp, ahlaka dönüştürüp, amele dönüştürenlerden eylesin. Amin. Allah bizi hidayeti kaybedenlerden eylemesin. Allah'ın ayetlerinden, Resulünden, yüz çevirenlerden eylemesin. Onunla bir ve beraber eylesin. Amin. Allah uyarıp, ikaz ediyor akıllara hitap ediyor gösterin bana buyurdu Allah eğer kıyamet gününe kadar gündüzü çekip altlar üzerinize geceyi devam ettirirse gündüzü getirebilecek kim vardır o tatlılıklarınız bir şey zannettikleriniz size aydınlığı getirebilir mi bir daha söyledi gösterin bana Allah kıyamet gününe kadar gündüzü üzerine getirir, geceyi getirmezse, geceyi, dinleneceğiniz geceyi size kim getirir? Var mı böyle biri? Allah'ın geceyi ve gündüzü peş peşe getirmesi onun rahmetindendir buyurdu. Her neyi istiyorsanız onun fazlından isteyin. O gün her ümmetten bir şahit çıkaracağız. O gün herkes hakkın Allah olduğunu bilecek. Ondan başka kim, neye, kime dönmüşse hepsi ondan kaybolup gitmiş olacak. Bir tek kendisini yaratan Rabbinin huzurunda olacak. Sonra Allah Hz. Musa'nın kavminden olan karunu anlattı. Allah ona öyle hazineler vermişti ki, güçlü kuvvetli bir cemaat onun bekçiliğini yapıyordu. Anahtarlarını taşıyor, bekçiliğini yapıyordu, hazinelerinin. Kavmi karuna dedi ki, böyle kibirlenme, böbürlenme. Çünkü Allah böbürlenmiş olanları, kibirlenmiş olanları sevmez, dediler. Allah'ın sana verdiği mal ile ahireti iste, onu ahirete harca, ahireti kazanmak için onu kullan. Bununla beraber dünyadan da nasibini unutma, dediler. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi, sen de Allah yolunda ihsanda bulun, dediler. Eğer böyle olmazsa, yeryüzünde fesat olur. Bir kısmı zengin, bir kısmı fakir. Zengin, fakire vermeyince yeryüzü fesada boğulur. Allah fesatçıları sevmez dediler. Karın onlara cevap olarak dedi ki bu mala ben kendi ilmimle nail oldum. Kendimdeki, bendeki bir bilgiyle. Yani ben akıllı olduğum için, bilgili olduğum için ben bunu kazandım. Ama Allah buyurdu, Karun bilmiyor muydu ki, daha önce nice bir helak etmiştik. Onun gibi nice zenginleri helak etmiştik. Hepsi ahirete, huzurumuza gelmişlerdi. Oysa ki daha öncekiler, Karun'dan daha zengin olanları da vardı. Mücrimlere günahlarından sorulmaz, hemen azaba atılırlar, buyurdu. Derken Karun, kavminin karşısına çıktı. Zenginliğini gösteren bir saltanat, bir ziynetle kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzu edenler dediler ki, keşke Allah'ın şu Karun'a verdiği zenginliği, onun bilmişsini de bize vermiş olsaydı, dediler. Gerçekten Allah ona büyük ikramda, lütufta bulunmuş o bahtiyar bir kul, dediler. Kendilerine ilim verilen kimseler de dedi ki, yazıklar olsun size. Böyle düşündüğünüzden dolayı sizde yazıklar olsun. Nimet bu değildir yani. Allah'ın vereceği ödül, ahiret sevabı daha büyüktür, daha hayırlıdır. Gerçek hayırlı olan O'dur. O, Allah'ın vereceği ikramıyla Saadeti ödülü de ancak iman eder, salih amel işleyenler O'na kavuşur dediler. Nihayet biz Karun'u ve onun hazinelerini, sarayını yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı ona yardım verecek kimse de yoktu. Dün onun yerinde olmayı isteyenler, bu şekilde dua edenler dediler ki, Demek ki Allah dilediği kullarına rızkı bol bol verir, dilediği kullarından da kısarmış. Eğer Allah bize lütfetmeseydi, biz O'nun yerinde, O'nun gibi olmayı dilemiştik. Allah bize O'na verdiğini vermemekle aslında bizi korumuş. Eğer Allah bizi korumasaydı, bize lütfetmeseydi, mutlaka biz de O'nun gibi batmıştık, helak olmuştuk demek ki kafirler selah bulmayacakmış, bulamazmış. Kendi malına bu şekilde sahibi olduğunu zannedenler kafirmiş. Evet. Sonra Allah işte ahiret yurdu buyurdu. Biz onu takva sahipleri için ayırdık, hazırladık. Sonuç takva sahiplerinindir. Allah'a karşı sorumluluğunu kabul edip yerine getirmeye çalışanlarındır. Onlar yeryüzünde kibirlenmezler, fesat çıkarmazlar. Kim ahirete bir iyilikle gelirse, ona bundan daha kaybirlisi vardır. Kim de bir kötülükle gelirse, ona da bunun misli vardır. Kötülükler yapanların, kötülükleri işleyenler sadece Yaptıklarıyla cezalandırılırlar. Yaptıklarının karşılığını alırlar. Cezasını bulurlar. Allah bizi karun gibi düşünenlerden eylemesin. Allah'ın kendisine ihsan ettiği, ikram ettiği, mara, sahipmiş gibi zannedenlerden eylemesin. Amin. Fakirlere, Allah'ın rızkını, kıstığı kimselere bakıp, biz akıllıyız. Bizde ilim var, bilgi var. Biz ondan dolayı buna nail olduk diyenlerden eylemesin. Allah'ın dilediğine rızkı açtığını, dilediğine kıstığını, daralttığını, dilediğine hesapsız verdiğini unutanlardan eylemesin. Allah'ın kendisine rızık olarak verdiğini Allah yolunda infak edenlerden eylesin. Amin. Allah nasıl bize ihsanda bulunmuşsa, bizi de Allah'ın kullarına İslam'da bulunmuş olanlardan eylesin. Amin. Sana bu Kur'an'ı farz kılan Rabbim mutlaka seni dönmen gereken yere döndürecektir. De ki, Rabbim en iyisini bilir. Kimin hidayette olduğunu, kimin Kur'an'a uyduğunu, kimin de deralette kaldığını, kimin devalet içinde olduğunu en iyi bilendir. Bu Kur'an senin için Rabbinden bir rahmettir. Sen kafirleri arka çıkma. Seni Allah'ın ayetlerinden çevirmesinler. Hem de Allah'ın ayetleri bu Kur'an sana geldikten sonra. Sen Rabbine davet et. Sakın müşriklerden Allah'a şirk koşanlardan olma. Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarma. Ondan başka ilah yoktur. Her şey helak olur. Baki olan onun veşi, şey onun cemalidir. Hüküm onun, emri onundur ve siz ona döndür Hayatınızı ona göre yaşayın. Sadakallahu aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan olan Allah, Subhanenlezi esra bi'abdihi leylem min el haram ile mesjidil akser lezi barekna havlehu li nuriyehu min ayatina innehu huvestami'ul basir. Subhan olan Allah odur ki, Kur'unu bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürütmüştür. Ona ayetlerimizi gösterelim diye. Muhakkak ki o her şeyi işiten ve her şeyi görendir. Evet. Kur'unu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürütmüşse ne olarak yürütmüş? Kul olarak. Sonra onu miraca çıkarmış ayetlerini göstermiştir. Ayet. Ayet demek, derin demek. Varlıkta ne varsa her şey ayettir. Her şey Allah'ın isimlerinin tecellisidir. Dolayısıyla ayetlerimizi gösterelim derken neyi göstermiştir orada ona? Elbette ki güzelliğini göstermiştir. İsimlerinin tecellisini göstermiştir. En büyük ayetleri deyince Zatıyla, sıfatıyla tecelli edip onun görebileceği kadar, cemalini müşahede edebileceği kadar cemalini ona müşahede ettirmiştir. Manasına gelir. Biz her insanın boynuna mutlaka kitabını, amel defterini asmışız. Kıyamet günü onu o kitabını önünde açılmış olarak bulacak açık önüne koyacağız. Sonra ona kitabını oku deriz. Bugün hesaba çekici olarak sen kendine kendi nefsine yetersin denilir. Hiçbir günahkar bir başkasının günahını yüklenemez. Bununla beraber bir resul göndermedikçe hiç kimseye azap etmeyiz. Eğer kitabımız boynumuzdaysa, işledikimiz amellerin kitabıdır bu. Herkes kendi kitabını biliyor. Kitabımızı burada okumamız gerekir. Yanlışlarımız varsa tövbe edip istiğfar edeceğiz. Güzellikler varsa onu da devam ettirip daha da kemale erdirmeye çalışacağız inşallah. O gün kimse kimsenin günahını yüklenemez. Bununla beraber biz Resul göndermedikçe kimseye azap etmeyiz dedi. Yani bilmeden anlamadan Allah onu tuzaha düşürmez. Çünkü Allah'ın muradı kulunun kazanmasıdır. Kazanamamışsa kul ondan kaçtığı içindir. Eğer şimdiye kadar okuyamadıysa, kendi kitabımızı okuyup, kendi kendimizi hesaba çekmediysek, bunun için Rabbimizden af diliyor, diliyoruz. Bundan sonra inşallah her gün, her akşam kendimizi hesaba çekeceğiz diye Rabbi. Hiç kimsenin, kimsenin günahını yüklenmeyeceğine de iman ettik. Kim dünyayı ister, acil olanı aceleyle isterse, yatırımı ahirete yapmazsa yani, ona o acele istediğinden, dünyalıktan biraz veririz. Sonra onu cehennemliklerden yaparız. Kovulmuş, yerilmiş olarak oraya girer. Dünyayı tercih ettiği için, Ahireti tercih etmediği için. Kim de ahireti istemişse, bununla beraber bir mümin olarak çalışmasını da ahirete göre yapmışsa, işte onların çalışmaları şükranla karşılanır. Onların çalışması teşekküre layıktır. Allah bir kulun çalışmasını şükranla karşılarsa, ona nasıl ikramda bulunur, ona göre hasap etmek lazım. Sadece ahireti tercih etmemiş, bununla beraber bir mümin olarak çalışmasını da ahirete göre yapmış da dedi. Eğer bilmeden, anlamadan, farkında olmadan dünyayı ahiretin önüne koyduysak, ahireti tercih etmek yerine dünyayı tercih ettiysek, Rabbim bana dünyada verlediysek, bunun için Rabbimizden afdiliyor, mahfret diliyoruz. Bizi ahireti tercih edenlerden eyle. Bir mümin olarak ahireti kazanmak için çabasını, gayretini sarf edenlerden eyle. Bizi amellerini şükranla karşılanmış karşıladığın kullarından eyle. Amin. Dünyayı isteyenlere de, ahiyetin, ahireti isteyenlere de, kim neyi istiyorsa mutlaka ondan veririz. Hiç kimse Rabbinin verdiğini yasaklayamaz. Herkes haddini bilsin, işini bilsin, biz ne yaptığımızı biliyoruz diyor yani. Hayat bir imtihan, kafire, firavune saltanatı veriyor. Benim işime karışmayın. Kimse benim ihsanıma müdahale edip onu yasaklayamaz. Mülk benim çünkü buyurur. Bak bazılarına bazılarını bazılarına nasıl üstün kıldık? Malca, mevkulca. Bundan neyi anlamanız gerekir? Ahiretin derecelerini. Çünkü ahiretteki dereceler hem daha büyük, faziletçe daha üstündür, hem de ebedidir. Dünyadaki derece itibarıyla, maça mevkulce olan üstünlükleri, ahirete göre anlamanız gerekir. Elbette ki ahirettekiler, dünyayla kıyaslanmaz, hem derece itibariyle, hem de fazilet ve baki oluşu yönüyle, elbette ki daha üstündür. Eğer kazanmak istiyorsanız, ahireti kazanmaya çalışın. Ahireti tercih edin. Allah ile beraber başka bir ilah edilme. Sonra kınanmış, küçümsenmiş olarak olduğun yerde oturur kalırsın. Rabbinin hükmü şudur. Ondan başka kimseye avdo olma. Bir tek ona ol Bununla beraber anana, babana, ihsanda bulun. Onlara ikram et. Güzellikle muameleye ikram et. Eğer ikisi ya da ikisinden biri yanında yaşlanırsa, güçsüz, kuvvetsiz hale gelirse, onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara kerim söz söyle. Onların hoşlarına giden güzel söz söyle. Onların üzerine rahmet kanadını gel. Tevazuyla onlara muamele et. Bir de de ki, onlara dua et. Rabbim de. Onlara rahmet et. Beni küçükken onlar nasıl terbiye ettilerse, büyüttülerse, sen de onlara öyle merhamet et, de. Rabbiniz sizin nefsinizi, nefsinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz, salih kimselerden olursanız, muhakkak ki o zıfurdur, <gülüyor> mahfiret edendir. Siz yeter ki Allah'a dönün. Akrabaya hakkını ver, yakınlara hakkını ver, miskinlere hakkını ver, yolda kalmışlara hakkını ver. Malını lüzumsuz yere saçıp savurma. Lüzumsuz yere saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine çok nankördür. Allah anaya babaya ikramda bulun dedi, öf bile deme dedi. Bu demek değil ki, onların her sözünü yerine getir demek değildir. Eğer şimdiye kadar bilmeden, farkında olmadan öflediysek, onları azaladıysa, onları kanadıysa, Rabbimizin emrettiği gibi onlara muamele edemediysek, Rabbimizden af diliyor, mahsuret diliyor, onlardan da özür diliyoruz. Amen. Onların da mutlaka bulundukları yeri doğru anlamaları gerekir. Allah adına karar verip hüküm vermemeleri gerekir. Evet, Tevbe suresinde Allah buyuruyordu, Ey iman edenler! Babalarınız, kardeşleriniz de olsa, eğer onlar küfrü imana tercih ediyorlarsa, yani size küfrü dayatıp imandan men etmeye çalışıyorlarsa, herhangi bir konuda Allah'ın bir emri vardır, yok öyle değil de böyle yap diyorsa, sakın onları dost edinmeyin. Uymayın, dost olarak da bilmeyin. Dosta edinmeyin. İster babanız, babalarınız, kardeşleriniz olsun. Senin için imanı, küfre tercih ediyorsa onları dost edinmeyin. Sizden kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerin ta kendisidir. Evet, anaya babaya ne vardır? İhsan vardır, ikram vardır, öflememek vardır ama senin için eğer küfri imana tercih ettiyse ne yapıyorsun? Asla kabul etmiyor, asla dost edinmiyorsun. Bir dostun sözünü kabul eder gibi onu kabul etmiyorsun. Kabul edersen kendine zulmetmiş olur, zalimlerin ta kendisi olursun buyurdu. Evet, sonra buyurdu ki, de ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, sülaleniz, aşiretiniz, Biriktirdiğiniz mallarınız, kesada uğranmasından korktuğunuz ticaretiniz, hoşunuza giden evleriniz, meskenleriniz, eğer size Allah'tan, Resulünden ve onun yolunda cihad etmekten daha sevgili, sevimli geliyorsa, o zaman bekleyin. Belanızı bekleyin. Allah fasık olan kavmi hidayete erdirmez. Bu durumda Allah Resulü ve onun yolunda cihad etmek, onun rızasını kazanmak için çaba gayret sarf etmek. Evet, malıyla, bedeniyle, gönlüyle, her şeyiyle, ilmiyle, aklıyla cihad etmek. Eğer bizim için babamızdan evlatlarımızdan, kardeşlerimizden, eşlerimizden, ticaretimizden, malımızdan, evimizden bütün sevdiğimiz şeylerden daha sevgili değilse Allah belanı bekle dedi. Sen fasıklardan olmuşsun? Allah fasıkları hidayete erdirmez dedi. Onun için ne diyoruz? Sevmek imandır. Allah'ı sevmemiz lazım yetmez, Resulünü sevmemiz lazım o da yetmiyor. Allah yolunda cihad etmeyi sevmemiz lazım. Eğer Allah yolunda cihad etmiyor, onu sevmiyorsak, cihad etmeyi sevmiyorsak, Allah için mücadele etmeyi, çaba gayret sarf etmeyi sevmiyorsak, Allah fasıkları hidayete erdirmez, sen fasıksın dedi. Eğer Allah'ı, Resulü'nü, O'nun yolunda cihad etmeyi babamızdan, evladımızdan, eşimizden, malımızdan, evimizden, ticaretimizden, kazancımızdan daha çok sevemediysek, bunun için Rabbimizden af diliyor, mağfuret diliyoruz. Amin. Bundan sonra Rabbimizi sevmemiz gerektiğini, Resulü'nü sevmemiz gerektiğini, Allah yolunda cihad etmemiz, çaba gayret sarf etmemiz gerektiğini anladık ya Rabbi. Amin. Bize yardım et Ya Amin. Her şeyi sana feda edeceğimize, kurban edeceğimize söz veriyoruz Ya Amin. Bizi fasıklardan eyleme Ya Amin. Bizi, babasını, malını, evladını, eşini, ticaretini, senden, Resulünden ve senin yolunda cihad etmekten çok sevenlerden eyleme bizi Ya Ana baba hakkındaki ayet devam ediyordu. Eğer onlara bir ikramda bulunamıyorsan, bunun için Allah'tan bir rahmet bekliyor, bunun için onların istediğini yerine getiremiyorsan, buna mecbur kalırsan, ona, onlara gönül alan bir söz söyle. Gönüllerini hoş edecek bir söz söyle. Elini boyuna bağlayıp cimrilik yapma. Elindeki dağıtacağın şeylerin hepsini dağıtma. Sonra kınanmış, eli boş olarak oturur kalırsın. Muhakkak ki Rabbin dilediği kimse için rızkı genişletir, dilediğine rızkı daraltır. Muhakkak ki o kullarının hallerinden haberdardır. Her şeyi görendir. Kime nasıl bir muamelede bulunuyorsa, o anda onun için hayır olan, doğru olan odur. Allah onu görüyor ve ondan haberdardır. Fakirleşme korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da, sizi de biz rızıklandırırız. Onları öldürmenin günahını Taşıyamazsınız. Çocukları rızık korkusuyla öldürmek demek ne demek? Sadece alıp onu diri diri gömmek mi? Hayır. Çocuğa dinini öğretmediysek, Rabbinin Allah olduğunu öğretmediysek, nerede olursan ol, sen Rabbine kul ol, avdol demediysek, nerede olursan ol, hakta ol. Doğruyu yap, doğruyu söyle demediysek, para kazan, nasıl kazanırsa kazan. Okulu oku, nasıl geçersen geç. Yeter ki kazan dünyayı dediysek, onu öldürdük. Rızık korkusuyla onu öldürdük. Allah bizi rızık korkusuyla çocukları öldürenlerden eylemesin. Amin. Eğer bilmeden, anlamadan bunu yaptıysak, Rabbimizden af diliyor, mahfiret diliyoruz. Amin. Onları büyütmek için, çabamızı, gayretimizi, sarf edeceğimize de Rabbimize söz veriyoruz. Amin. Sonra Allah yapılmaması gerekenleri anlatmaya devam ediyor. Zinaya yaklaşmayın. O çirkin ve kötü bir yoldur. Allah'ın haram kıldığı nefti öldürmeyin. Kimseyi öldürmeyin. Kim zulme uğrayarak de. o hak namına yapılan hariç. Bu durumda Allah onun velisine kısası hak olarak vermiştir. O da bu kısas içinde ileri gitmesin. Yetimin malına yaklaşmayın. O rüştüne erinceye kadar malına dokunmayın. Verdiğiniz sözü yerine getirin. Mutlaka verilen söz sorumluluğu gerektirir. O söz ister, Allah'a verilmiş olsun, ister insana. O söz sorumluluğu gerektirir. Ölçtüğünüz zaman tam olarak, ölçtüğünüzde tam tutun, tam ölçün. Tarttığınızda tam tartın. Eksik ölçüp tartmayın. Çünkü bu sizin için daha kaybettir. Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin ardına düşme, peşine düşme. Onu araştırma. İnsanların hatasını, kusurunu, günahını, yanlışını araştırma. Muhakkak ki kulak, göz ve gönül bunların hepsi yaptıklarından sorumludur. Başkasının günahını araştırmaya başladığında, araştırdığında hem gözün, hem gönlün, hem kulağın bundan sorumlu tutulacak. Bunu böyle yapmayın. Yeryüzünde böbürlenerek, kibirlenerek yürüme. Sen yeri yaramazsın. Dağlarla boyu ölçüsemezsin. Kibirlenme. İşte bunların hepsi kötü şeylerdir. Rabbinin katında çirkin olan, istenmeyen şeylerdir. Bunları yapmayın buyurdu. Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Sana her neyi söylüyorsam onu dinle ve yap. Yapmazsan nefsini ilah edilmiş olursun. Dolayısıyla Allah ile beraber nefsini de ilah edilmiş olursun ki sonra cehenneme kınanmış ve kovulmuş olarak atılırsın. Eğer böyle yanlışlar yaptıysak Rabbimizden af diliyor, mahfiret diliyoruz. Yeryüzünde kibirlenerek yürüdüysek, büyüklendiysek, Başkalarına karşı büyüklük tasladıysak, Rabbimizden af diliyor, mahfiret diliyoruz. Amin. Başkalarının hatasını, kusurunu araştırdıysak, gönlümüzü, gözümüzü, kulağımızı onlarla kirlettiysek, Allah'ın yapma dediği şeyi anlamadan, bilmeden, Allah'ın emrine karşı gelip yaptıysak, Rabbimizden af diliyor, mahfiret diliyoruz. Amin. Eğer yanlış ölçüp, yanlış tarttıysak, başkalarına zulmettiysek, bunun için de Rabbimizden af diliyor, biliyoruz. diliyoruz. Amin. Verdiğimiz sözü yerine getiremediysek, ahdımızda duramadıysak, Rabbimizden af diliyor, biliyoruz. diliyoruz. Amin. Allah ile beraber nefsimizi ilah edindiysek veya başkalarını dinleyip, onlara uyup, Allah'ın emrine ters düşüp, Allah ile beraber başka bir ilah edindiysek, bunun için Rabbimizden af diliyor, mağdur diliyoruz. Amin. Rabbimize iman ettik. Amin. Ondan başka ilah yoktur. Amin. İlah bir tek Allah'tır. Amin. Allah buyurdu ki, yemin ederim ki, şanıma yemin ederim ki, biz bu Kur'an'da düşünersiniz, akredesiniz diye her türlü Açıklamayı yaptık. Ama iman etmeyenler Allah'ın kendisine ayetleri açıklamasından dolayı sadece nefreti kini artar. İman edenler de imanı artar. Allahu razı. İmanımızı, tazelememizi bize ihsan ettiği için Rabbimize hamd olsun. Amin. Eğer o vahyini bize yapmasaydı, bize öğretmeseydi, biz hidayeti bulamazdık. Amin. Doğru yolu bulamazdık. Hayatı nasıl yaşamamız gerektiğini anlayamazdık. Amin. Nasıl düşünmemiz gerektiğini, nasıl konuşmamız gerektiğini, nasıl hayatı yaşamamız gerektiğini anlayamazdık. Amin. Bütün bunları bize öğrettiği için alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bizi başıboş bırakmadığı için Resullerini gönderdiği için, vahyini gönderdiği için Rabbimize hamd ediyoruz. Amin. O her türlü hamde layık olandır. Kemalıyla, layıkıyla kendi kendisine hamd edendir. Amin. Rabbimizin hamdiyle ona hamd olsun. Amin. Allah hepimizden razı olsun.